898. konunun devamı gidip ona, Hazreti Peygamberin yanına gir ve benim içeri girmek için izin istediğimi söyle, dedim, köle içeri girdi, biraz sonra çıkarak, Hazreti Peygamber'e senin ismini ve yanına girmek için izin istediğini söyledim, hiçbir şey söylemediler, dedi, bunun üzerine mescide girdim, mescitte bir grup insan minberin yanına oturmuşlar, içlerinden bazıları da ağlıyordu, ben de yanlarına oturdum, ancak fazla dayanamayarak biraz sonra kalktım, yine Hazreti Peygamberin, Peygamberin siyah kölesinin yanına vardım W ona, Hazreti Peygamberin yanına gir ve benim gelip içeri girmek için izin istediğimi söyle, dedim, köle odaya girdi ve biraz sonra çıkarak birincisinde olduğu gibi senin gelip içeri girmek için izin istediğini söyledim ama Hazreti Peygamber cevap vermediler, dedi, oradan çıkarak tekrar mescide girdim ve minberin yanına oturdum, fakat biraz oturunca beni bir sıkıntı bastı, tekrar kalkarak kölenin yanına geldim ve ona, bir kere daha Hazreti Peygamber'in yanına gir ve benim içeri girmek için izin istediğimi söyle, dedimse de içeri girip çıktıktan sonra köle daha önceki cevabı verdi, bunun üzerine arkamı dönerek gidiyordum ki köle arkamdan beni çağırarak, Hazreti Peygamber girmen için sana izin verdi, dedi, dönüp içeri girdim ve selam verdim, Hazreti Peygamber bir hasırın üzerine uzanmışlardı, hasırın kaba kısımları onun yan taraflarında iz bırakmıştı Ey Allah'ın Resulü hanımlarınızı boşamışsınız öyle mi diye sordum başlarını kaldırıp bana bakarak hayır dediler bunları duyduğumda Elahu Ekber diyerek şunları söyledim Ey Allah'ın Resulü bildiğin gibi biz Kureyşliler kadınlarına hakim ve galebe çalan bir kavimdik, Medine'ye geldiğimizde burada kadınlarına mağlup olan bir kavim bulduk böylece bizim hanımlarımız da buradaki hanımlardan bize karşı gelmeyi öğrendiler ben bir gün hanımıma kızmıştım o da bana karşılık vermişti, bundan hoşlanmadığımı görünce de, sana cevap vermemi hoş karşılamıyorsun ama Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in hanımları da ona karşılık veriyor, hatta onlardan birisi bütün gün akşama kadar Hazreti Peygamber'le küs kalıyor, demişti, o zaman ben de şunları söylemiştim, onlardan kim böyle yaparsa mahvolur ve zarar görür, onlar Hz. Peygamber'in kendilerine öfkelenmesinden dolayı Allah Teala'nın öfkelenmeyeceğinden emin midirler, Allah'ın öfkelendiği Kimseler de helak olur, benim bu sözlerimi işiten Hazreti Peygamber tebessüm ettiler, ben devamla, ey Allah'ın Resulü, ben o zaman kızım Hafsa'nın hücresine girerek ona sakın komşunun, Ayşenin davranışları seni aldatmasın, çünkü o senden daha güzel ve Hazreti Peygamber'in katında da senden sevimlidir, demiştim, dedim, bunları dinleyen Hazreti Peygamber ikinci kez olarak gülümsediler, ben de bu fırsatı değerlendirerek, ey Allah'ın Resulü, oturup seninle konuşabilir miyim, diye sordum evet buyurdular Hazreti Peygamber izin verdiği için oturmaya devam ettim bir ara başımı kaldırdığımda odanın içerisinde tabaklanma üç deri parçasından başka bir şey bulunmadığını gördüm Hazreti Peygamber'e dönerek ey Allah'ın Rasulü ümmetine genişlik ve bol rızık vermesi için Allah Teala'ya yalvarsanız olmaz mı biliyorsun ki o kendisine ibadet etmedikleri halde İranlılara Rumlara büyük genişlik ve bol rızık vermiştir dedim bu sözlerim üzerine Hazreti Peygamber kalkıp oturdu. Ey Hattab'ın oğlu, yoksa sen şüphe içinde misin, Allah Teala onların isteklerini ahirete bırakmaksızın sadas bu dünyada vermektedir, buyurdular, ben de, Ey Allah'ın Resulü, benim için Allah'tan af, talebinde bulunun, dedim, Hz. Peygamber kendilerine kızmış ve kırılmış olduğundan hanımlarının yanına bir ay girmeyeceğine yemin etmişlerdi, ancak Allah Teala onu bu yaptığından dolayı kınadı, Hz. Ömer şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber'in hanımlarından uzaklaştığını duyduğumda, doğruca mescide gittim, halk toplanmış üzgün bir şekilde oturuyorlar, kendi aralarında, Hazreti Peygamber hanımlarını boşadı, diye konuşarak yerdeki çakıl taşlarıyla oynuyorlardı. Bu hadise kadınların perde arkasına çekilmesinden önceydi, hadisenin ne olduğunu mutlaka öğrenmeliyim, diyerek Ayşe ile kızım Hafsa'nın yanlarına girdim, onlara nasihatte bulundum, bu sırada Hazreti Peygamberin bir odanın eşiğinde oturmakta olduğunu gördüm, hizmetçiyi çağırarak, Ey Reba, Hazreti Peygamberden beni benim için izin iste.